501, numaralı konu, Hazreti Ömer'in Allah yolunda savaşa çıkıp nöbet tutanın üstünlüğü hakkındaki sözü, evet, Hazreti Ömer yanında oturanlara, ecir yönünden insanların en büyüğü kimlerdir, diye sordu, onlar da oruçtan, namazdan söz ederek, müminlerin emirinden sonra, ecir bakımından falan falan kimseler büyüktür, diye cevap verdiler, Hz. Ömer, kimin büyük olduğunu size söyleyeyim mi, dedi, söyle, dediler, Hazreti Ömer, atının gemini tutarak İslam ülkesinde koruyucu, yapan ve canavar mı yiyecek zehirli bir hayvan mı sokacak, düşman mı yakalayacak diye hiçbir tehlikeyi umursamayan o meçhul adam var ya, işte o saydığınız kimselerden de, müminlerin emirinden de kat kat üstündür, dedi.